Tohumdan Hasa'da Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe 2017'nin bu ilk programından herkese tekrar merhaba diyelim ve bu bölümünün destekçisi Rahime Erşen'e bir kez daha teşekkür ederim bu bölümü olan katkıları için. Geçen programın sonunda duyurusunu yaptığımız gibi bu bölümü 2016 yılının son döneminde ve 2017'nin ilk aylarında üzerine yoğunca çalıştığımız bir projeye ayırdık. Türkiye çöpünü dönüştürüyor projesini bugün konuşacağız. Proje danışmanı Emre Ronay ile birlikte kendisi telefon attığımızda Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Bora. E, teşekkür ederiz. Katıldığın için geçtiğimiz e, programda biraz giriş yapmıştık. 12 Ocak'ta yaklaşan bir kompostla e, ilgili bir konferans var. Bu projenin e, çıktılarını paylaşacağımız. E, bunun da duyurusunu yapmak istedik ama sonuçta e, bu proje sadece bu konferanstan ibaret değildi. E, i̇stedim ki seninle biraz e, yine bu projeye giderken ki e, başlarken ki hedeflerimiz neydi neler yapıldı bunları bir konuşalım diye. Ee, hadi, hadi. Daha önce de konuşmuştuk kompost meselesini seninle ee, ama istersen bir buradan başlayalım. Bu kompost meselesi nedir? Buğday olarak bunu niye kafaya taktık? Kompost daha önce de konuşmuştuk seninle söylediğin gibi. Çok hani temel olarak anlatmak gerekirse organik malzemelerin bir araya getirilerek ve belli koşullar sağlanarak çürütülmesi, parçalanması herhangi bir metan gazı salınımı ya da sere gazı salınımı olmadan... Parçalanması ve toprağa faydalı bir ürüne dönüştürülmesi anlamına geliyor. Çok basitçe anlatmak gerekirse. Ee, bu tabii çiftçilik uygulamalarında çok tabii uzun yıllardır kullanılan bir şey. Fakat biz e, şu anda bunun birazcık daha şehirlere yönelik yani belediyelere yönelik evsel atıkların, organik atıkların kompost yapılması üzerine çalışmaktayız. Hı hı. Baktığımızda bu atık başlığında aslında çok önemli bir hacim tutuyor. Baktığımızda bugün şehirlerde kişi başı atık miktarı ortalama bir, bir buçuk kilogram kişi bölü güne kadar çıkmış vaziyette. Ee, ve organik atıkların bunun içindeki ağırlığına baktığımızda yüzde elli, yüzde altmış gibi çok ciddi oranlar görüyoruz. Yani çöpümüzle ilgili bir farkındalık çalışması yapsak aslında bunun yarısından fazlasının geri kazanılabilir organik atıklar olduğunu göreceğiz. Bu yüzden çok önemli bir yer teşkil ediyor atık problemine baktığımızda organik atıklarımızda. Evet bu Türkiye'de esasında daha da öne çıkan bir potansiyel çünkü genelde ülkelerin atık plasına baktığınız zaman ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre diyeyim, farklılık gösteriyor yani ispeten daha gelişmiş ülkelerde. Atık profiline baktığınızda içerdiği içindeki ambalaj atıkları ya da geri dönüştürülebilir plastik cam vesaire atıklar daha yüksek miktarda oluyor organik atıklara kıyasla. Çünkü daha fazla hazır gıda kullanılıyor. İnsanlar evlerde daha az yemek pişiriyorlar vesaire. Türkiye'de bu oran aşağı yukarı %50-60 düzeyinde. Çünkü evlerde yemek yapma alışkanlıkları hala devam ediyor. Pazarlardan alışveriş yapılıyor. İşte marketlerde böyle her biri tek tek yaratımlenmiş elmalar ya da armutlar satın alın. Dolayısıyla Türkiye'de, Türkiye'deki potansiyel yüksek. Sağ bölgelerde daha çok sıkıntı olan hayvan ve hayvancılık atıkları var. Biz belediyelerle yaptığımız toplantılarda ve eğitimin çalışmalarında bunun da öyle çıktığını gördük. Dolayısıyla hani Türkiye'deki atıkların, belediye, de belediye atıklarının etraflıca bütün yönlerinde ele almaya çalışıyoruz. Hı hı. Dediğin gibi hala yemek yapıyor olunması evlerde bu potansiyeli arttırıyor. Ama tabii maalesef şehirlerde daha önce atık olarak tanımlamayacağımız bu organik gıdalar bir kırsal hayat içerisinde çöp diye bir şey olmadığını da biliyoruz sonuçta. Baktığımızda bu organik atıklar şehir ölçeğine geldiğinde atık ve sanki kullanamayacağımız bir şeymiş gibi oluyor. Ama aslında bunlar bir potansiyeli barındırıyor değil mi? Evet. Yani aslında hani çöp giyip geçiyoruz bunu ve yani küçüklükten beri çöp giyip hani bir yere atıyoruz ve onun nereye gittiğini genelde çok fazla umursamıyoruz. Ama aslında yani bunların her biri doğadan alınmış diğer kaynak bir şekilde tekrar doğaya geri döndürülmesi mümkün. Ee, ve özellikle e, organik atıklar, yani geri dönüşüm, diğer plastik, cam, gibi geri dönüşüm süreçlerinden çok çok daha basit süreçlerle, çok daha basit teknolojilerle e, yeniden doğaya geri kazandırılabiliyor. Dolayısıyla biz bunu çok çok önemsiyoruz. Hı hı. E, tabii detaylara girmek çok mümkün değil ama çok basitçe bir kompost sürecinin nasıl olduğunu anlatabilir miyiz? E, tabii ki. Bu e, esasında ölçek olarak çok fazla fark etmiyor. Yani yılda 70 bin ton atık işleyen büyük tesislere de gittiniz. Ya da sadece e, 10-15 ailenin kendi organik atıklarını dönüştürdüğü ufak sistemlere de baksanız süreç genelde aynı. E, organik atıkların genelde e, karbon içeriği çok fazla olan e, kurumuş kağıt, dal, yaprak gibi malzemelerle birleştirilerek hava almasını sağlayacak bir şekilde... Belli bir ısıya çıkmasını sağlayacak şekilde nemlendirilmesiyle bir yığın olarak tutulması. Tabii gere ara ara bunun karıştırılması gerekiyor yeterli havayı alsın diye. Ya da çok ıslak ise biraz kuruması için bu havalandırma işleminin yapılması gerekiyor. Ama özellikle küçük ölçekli sistemlerde çok kolay böyle bir el aletiyle bu havalandırma işleminin yapılması mümkün. Tekniğine göre de değişir. Çok farklı kompost teknikleri var şu anda dünyada uygulanmakta olan. Ama hani ortalama olarak baktığımız zaman çok fazla iş için gerektiremeyecek bir kompost yığını da yaklaşık 3 ay sonra kullanılabilecek bir hale geliyor. 6 e, ay beklemekte çok daha sağlıklı bir şekilde e, toprağın ihtiyacı olan organik maddeyi bitkilere verebilecek bir ürün haline dönüşmüş oluyor. Hı hı. Dediğin gibi çok farklı ölçeklerde yapılması mümkün. Bir evin balkonunda belki sır bir ailenin yapması bile mümkün ama bugün bu projeyle Türkiye çöpünü dönüştürüyorla farklı bir hedefimiz de vardı. Bunu biraz daha büyük ölçeğe taşıyıp e, belediyelerin bu konudaki bilgi birikimini arttırmak üzere. Biraz projeye başlarkenki hedeflerimizden bahsedebilir miyim? Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor projesinde neleri hedefliyorduk? Tabii tabii. Evet. Senin de söylediğin gibi zaten dernek uzun zamandır e, küçük ölçekli balkonlarda ya da bahçelerde bu tip komple çalışmalarını teşvik edecek uygun amalar ya da eğitim e, atölyeler, çalışmalar yapıyor. İşte bizim bu projeyle amacımız birazcık daha belediyelere yönelik bilgi sağlamak. Çünkü Bakarsanız esasında 2004-2005 yılından itibaren e, bakanlık tarafından yapılan Çevre'de Şehircilik Bakanlık tarafından yapılan çalışmalarda bu Avrupa Birliği uyum sürecine de bağlı olarak bir takım yasalar çıktı. Bir takım yönetmelikler ve mevzuat düzenlendi. E, bunun için de bir takım hedefler var. Tabii. Yani belli bir yıla kadar, örneğin işte 2018 yılına kadar e, düzenli depolama sağlanabilecek gidecek olan organik atık miktarının %75'ine düşürülmesi gibi böyle kademeli bir takım hedefler konmuş. Aynen söylediğim gibi bu Avrupa Birliği'ne uyumlu olarak giden bir süreç. Fakat tabi bu sorumluluk belediyelerin üzerinde atıkların işlenmesi, arıtılması ya da bertaraf edilmesi sorumluluğu. Fakat belediyelerin tabii ki bu sistemleri kuracak mali altyapısı maalesef yok. İşte bilgi eksikliği var ortada. Ee, insanlar kompost sürecini nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Söyle bu çok önemli bir nokta. Çünkü e, sistem küçük de olsa büyük de olsa yapılacak bir hata yani kötü sonuçlanacak başarısız bir kompost e, sisteminin şöhreti çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Yani her şeyde böyledir zaten biliyorsunuz kötü bir örnek çok e, büyük bir hızlı etrafa yedir. Dolayısıyla e, bir takım sosyal yargılar da oluşturulmuş durumda komposta karşı. Bizim temel olarak yapmak istediğimiz şey e, belediyelerin Türkiye'deki belediyelerin bu konuda yani organik atıkların kompost yapılması konusunda eksikleri nelerdir? Türkiye'deki genel durum nedir? Türkiye'nin potansiyeli nedir? Bunu bir ortaya çıkarmakta her şeyin başında. Bir analiz yaptık, bir analiz raporu hazırladık. Bunu Türkiye'deki bütün belediyelerle paylaştık ve oradan gelen bilgilere göre bir yol planı çizdik. Hı hı. İlk adımı buydu ondan bahsetmek istiyordum ben de. Bir ihtiyaç analizi raporu yayınlandı Eylül 2016'da. Buna bu arada buğday.org üzerinden de ulaşmanız mümkün. Bu çalışmayla aslında dediğin gibi bir durum tespiti yapıp belediyelerin durumunu ve önemli eksiklerini belirlemiş olduk. Altını çizmekte fayda var. Türkiye'nin yedi bölgesine yayılmış, her bölgeden belediyenin katıldığı bir, bir rapor çalışması oldu ve bununla belli belli bir şekilde bulguları elde etmeye ve başladığımız yeri görmeye çalıştık. Neydi burada öne çıkan bulgular kompost konusunda acaba onları onları konuşarak devam edelim. Evet evet yani biraz önce de şöyle belirttiğim gibi zaten en büyük sıkıntı esasında maliyetersizlik. Yani bu sistemleri kuracak. ...ya da uygulayacak ya da devamlılığını sağlayacak mali e, kaynakları yok. Bunları bir şekilde yaratamıyorlar. E, bunu şeyle de birleştirdiğimiz zaman e, çevre temizlik vergisi olarak anlandırdığımız... Hani ...ya da çöp vergisi diyebiliriz buna bizim evi. E, bunu birleştirdiğimiz zaman gördüğümüz tablo oldukça e, karamsar. Çünkü e, Avrupa'daki çalışmalara baktığımız zaman hane başına işte 150 euro hatta belki daha fazla çöp vergisinden bahsedebiliyoruz. Dolayısıyla... Bu tip yüksek vergiler Avrupa'da belediyelerin bu işleri rahatça yapmasına olanak tanıyor. Fakat Türkiye'de vergiler çok çok düşük. Hani bırakın yeni bir sistem kurmayı, var olan sistemi idare etmek bile belediyeler için çok zor. Bu birincisi. Bunun dışında bürokratik engeller var tabii ki. Özellikle bu büyükşehir belediyesi çıktıktan sonra ilçe belediyeleri ve il belediyelerinin sorumluluk sağları birbirinden ayrılmış durumda. Yani ilçe belediyeleri esasında çöpçe doğrudan temas eden, çöp toplama işlemine yapma görevine sahip olan ilçe belediyelerin, kompost yapmak gibi bel taraf yetkisine sahip yok, sahip ee, buna da büyükşehir belediyeyle sahip dolayısıyla bir görev ayrımı söz konusu ee, bu görev ayrımından dolayı da e, bütüncül bir şekilde karar alarak e, bu işlemle nasıl gerçekleştirileceğiyle ilgili doğru adımlar kolay kolay atılamıyor ee, ama tabii ki bütün bunların yanı sıra yani biyokratik engeller olsun mali engeller olsun e, herhangi bir kompost operasyonunun değil yine küçük ölçekli ya da büyük ölçekli olsun fark etmez Temelinde yatan en önemli nokta bu çöplerin yani bu organik atıkların evlerden kaynağında ayrılmış olarak sokaklara bırakılması. Yani ayrı torbalarda yalnızca ıslak dediğimiz organik atıkların dinliği torbalara konularak sokaklara bırakılması ve o şekilde toplanması gerekiyor. Baktığımızda bununla ilgili bir veri var. %90'a katılan belediyelerin organik atıkların ayrı toplanmadığını söylemiş durumda. Evet. Yani halihazırda hazırda böyle bir toplama sisteminden bahsetmek mümkün değil anladığım kadarıyla. Evet evet yani Türkiye'de maalesef bunun herhangi şu anda yani şu aşamaya kadar herhangi bir örneğini görmüş hani iyi çalışan bir örnekten bile bahsetmiyorum şu anda. Hani bunun bir örneği bile şu anda yok. Hı hı. En büyük sıkıntı bu. Çünkü kompost içinde eğer başka malzemeler olsa bile bunlar bir şekilde el ile ya da işte yüksek teknoloji ürünü ayrıca ekipmanlarla e, ayırılarak kompost yapılabiliyor. Fakat sonucunda elde ettiğiniz ürün e, toprakta kullanmak üzere işte ve tarım uygulamalarında kullanılabilecek kadar sağlıklı bir ürün olmuyor. Çünkü en başta e, o satın içine evlerden işte piller, bataryalar, elektronik malzemeler karıştığı için e, yüksek düzeyde ağır metal veya geçirdim maddelerle karışmış oluyor. Dolayısıyla bu esasında kompost yapmak olmuyor. Bunun teknik olarak diğer birisi stabilizasyon Yani bu malzemenin doğaya bir şekilde zarar vermeyecek şekilde düzenli kolama sağlığını atılabilecek hale getirilmesi. Yani teori kompost değil. Hı hı. Dolayısıyla en büyük sıkıntı her zaman burada. Avrupa'daki seyahatlerimizde orada 25 yıldır bu konuda çalışan uzmanlarla görüştüğümüz zamanda vurgulanan en önemli nokta bu. Her şeyin başında sağlıklı ve başarılı işleyen bir kaynağında ayrıştırma stratejisinin belirlenmesi gerekiyor belediyeler arasında. Tabii bunun için, bunun öneminin bu kaynakları ayıracak aslında tüketici diyeceğimiz ya da türetici demek istediğimiz kişilere anlatılması ve belediyenin bu konuda da çalışmalar yapması gerekiyor. Gezilerden bahsettin. Aslında burada iyi örnekleri görmek üzere belediyelerle Avrupa'ya çeşitli seyahatlerimiz oldu. Buradaki iyi örnekleri ve nasıl uygulamalar olduğunu biraz anlatabilir misin? Tabii yani hepsine detay girmek mümkün olmasa bile şöyle bir üzerinden geçeyim. Biraz önce de bahsettiğim gibi bir analiz yap istiklalda durumla ilgili kontosun durumuyla ilgili olarak ve bunun sonucunda bir karara vardık. Bu kararda bu Avrupa'ya yapılacak olan seyahatleri üç farklı kategoriye bölelim. Birincisi yoğun nüfuslu kent bölgeleri genelde büyük seyirler, ikincisi turizm bölgeleri, üçüncüsü ise işte kırsal bölgeler. Çünkü bunların her birinin kompost potansiyeli farklı, ihtiyaçlıkları, toplama sistemleri, toplama stratejileri farklı. Ve uygulayabilecekleri stratejilerde bu koşullara göre farklılık gösteriyor. Dolayısıyla <gülüyor> biz de bu seyahatleri planlarken e, içe ayırdık ve her seyahetimizi bu belirli bölgelerden seçtiğimiz belediyelere ayırdık. E, dolayısıyla belediyelerin kendi ihtiyaçlarına göre uygulayabilecekleri sistemleri ya da takip edebilecekleri stratejileri danışabilecekleri uzmanlarla görüşmelerini sağladık. şekilde. E, bunların arasında e, biraz önceyle bahsettiğimiz çok büyük ölçekli 77 tona kadar belediye atığını işleyebilen tesisler de vardı. Ayrıca e çok küçük yani 10 ailenin, 20 ailenin ya da fazla 30 ailenin yerine gelerek e, kendi organik katılırlarını gösterilebilecekleri, kontrol yapabilecek küçük sistemlerle de karşılaştık. E, belediye temsilcileri bu konularla ilgili sorular sordular, incelemeler hem teknik anlamda olsun hem birerkatlı anlamda olsun. Dolayısıyla e, oldukça faydalı teşhifler oldu ve biz de belediyelerle daha sonra yaptığımız görüşmelerde e, çok olumlu. Gözdenişleri alıp dolayısıyla faydalı seyahatler olduğunu düşünüyoruz. Evet. Dediğin gibi İtalya ve Belçika'ya yanılmıyorsam bugüne kadar çeşitli ziyaretler olmuş. Benim İtalya, de incelemi... İspanya ve Belçika. Bunlara baktığımızda işte bu kompost sistemleriyle beraber elektrik üretimi yapan tesisler ya da biyoyakıtla alakalı çalışmalar yapan tesisler gibi son derece yaratıcı fikirlerin de ortaya çıktığını gördük. Hı hı. Belki bunlarla ilgili bilginin yayılması senin bahsettiğin mali kaygıların da giderilmesine sebep olabilir. Çünkü baktığımızda burada ekonomik faydaya çevrildiğini görüyoruz. Çöp hı hı. diye kenara atacağımız bir şeyin iyi bir sistem toplanması sonucunda aslında belediyelerin de bundan belki de ekonomik fayda yaratacağı sistemler kurmak mümkün. Bununla ilgili bir umut veriyordur bu geziler. Evet evet yani özellikle bu gaz konusu oldukça önemli çünkü Türkiye, Türkiye enerji ihtiyacının büyüklüğü kısmını dış kaynaklardan sağlıyor. Dolayısıyla özellikle belediyelere çöpünüzden enerji üretebilirsiniz gibi bir şey söylediğiniz zaman çok ilgilenip çekiyor bu metere. Fakat Türkiye'de zaten bu tesisler kurulmuş durumda ve çalışmakta. Özellikle işte Ankara, Adana, İstanbul gibi ya da Bursa gibi büyük yoğun nüfus olan ya da yoğun atık, organik atık çıkan yerlerde bu tesisler aslında zaten var. Fakat yine biraz önce bahsettiğim gibi burada işlenen atık daha sonradan kompozita dönüştürülmüyor Çünkü içinde çok yüksek miktarda ağır metal var. Yüksek miktarda plastik ve diğer bu kompozita içine e, malzemeler karıştırabilecek. Yabancı maddeyle dolu. Dolayısıyla e, evet bir şekilde enerji elde edilebiliyor. E, fakat bu kompozda genişletilmiyor. Yani yine en başına geliyoruz. Köplerin e, bir şekilde, boarden köplerin kaynağında ayrıştırılmış bir şekilde evlerde e, toplama görevlerini, toplayıcı görevlerini bırakılması gerekiyor. Hı hı. E, bahsettiğin turizm konusu, turizm bölgeleri konusu e, enteresan gerçekten. Çünkü potansiyel olarak baktığımızda Türkiye çok önemli bir potansiyeli taşıyor bu, turizm konusunda. E, ve maalesef bu e, tip yerlerde e, gıda israfı konusunun biraz e, fazlaca olduğunu da görebiliyoruz. E, buralarda kurulabilecek sistemlerin ne gibi faydaları olur? Biraz bunlardan bahsedelim. E tabii yani turistik bölgelerde özellikle işte çok e, yüksek sayıda insana turist ağırlayabilecek oteller çok fazla sayıda e, organik atık çıkaran restoranlar, lokantalar, kafeteryalar vesaire e, Bu bir potansiyel, bu bir avantaj. Çünkü e, başka bölgelerde, yani diğer bir e, şehir bölgesinde, bir turizm bölgesine kıyasla organik atıklar çok daha fazla dağınık bir şekilde çıkıyor. Dolayısıyla bunları toplamak e, ekstra bir masraf anlamına geliyor. Fakat turistik bölgelerde bunlar daha yoğun bir şekilde, daha belirli noktalardan çıkıyor. Dolayısıyla bunları toplamak, ayrıca bir şekilde toplamanın e, maliyeti de daha düşük bir anda e, hani yüksek miktarda organik atığı alıp bir tesisimize getirdiysiniz. Bunun kontrolde bir ölçüde kolay çünkü e, çok büyük bir otel e, Bu otelin yönetimi ve da yönetimi için e, organik ayrı gerek ayrı ayrıştırılması gerektiği konusunda bir talimat verdiği takdirde o bu tesislerin mutlaka yapılmak zorunda. Dolayısıyla biz e, hani, birazcık bu yöneticilere de kalıyor sorumluluk, bazı insanlara da kalıyor. Bu şekilde hareket edildiği sürece e, turistik bölgelerde bu tür gelişi gelişim çalışmaları yapılması... E, çok daha kolay aslında. dediğin gibi yani bazı. Tabii ki. <gülüyor> ee, yok, bazı bölgeler ee, yani. daha önemli bir potansiyel taşıyor. Turizm bölgeleri de bunlardan bunların başında geliyor herhalde. Evet evet önemli potansiyeldir. Bunun yanı sıra turizm bölgeleri bizim Türkiye'de özellikle hani doğal güzellikleriyle insanları oraya çeken bölgeler. Dolayısıyla e, çöp sahaları, işte atıkların köpken etrafta dolaşıyor olması işte yakılıyor olması. Bunlar çok büyük problem. Bir yandan tabii ki bu defalar düzgün şekilde defalanmayan ya da kompost yapılmayan organik katıklar toprağa ve yeraltı su kaynaklarını da kirletiyorlar. Dolayısıyla oradaki bi biyoçeşitliliğe, flöreye ve savunmaya da zarar veriyorlar. Ve bu uzun vadede kötü etki bir etken olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla et sıra bir öneme de sahip bence bu bölgelerde kompost yapmak. Hı hı. Şimdi biraz da benim önümüzdeki adımları konuşalım. 12 Ocak'ta yapılacak bir konferansın duyurusundan bahsettik. Çünkü dediğim hı hı. gibi bir program içerisinde bu projenin bütün çıktılarını konuşmak biraz zor. Bir konferans var herhalde bunun da duyurusuyla devam edelim. Bir sonraki adımı 12 Ocak'ta gerçekleşecek bir konferans. Biraz içeriğini dinleyebilir miyiz senden? Tabii ki. 12 Ocak'ta İstanbul'da Kadir Has Üniversitesi kampüsünde olacak konferansımız. Bir günlük bir konferans. Ee, bu konferansta Avrupa'da e, uzmanlar, Avrupa'dan e, belediye birlikleri yani kompost üzerine çalışan uzmanlar ve yıllardır bu işin içinde olan insanlar gelecekler ki bunların bir e, kısmı zaten bizim Avrupa seyahatinde tanışmış olduğumuz uzmanlar. Ee, geldikleri zaman bu e, kendi koşulları altında, kendi ülkelerinin koşulları altında, bu hem kültürel koşullar olabilir hem teknolojik koşullar, sosyalizm koşullar vesaire nasıl adımlar attıklarını, nasıl stratejiler izlediklerini, hangi noktalarda hata yaptıklarını ve bunları nasıl açtıklarını bile anlatacaklar. Dolayısıyla iyi bir yönlendirme olacağını düşünüyorum Türkiye gibi bu işin başında olan bir ülke için. Bunun yanı sıra yine Avrupa'dan başarılı kompost tesislerinin çeşitli ölçeklerde yani hem Türkiye'mizde hem de hem değil, başarılı kompost tesislerinin nasıl kurulduğu, nasıl çalıştığı, nasıl başarılı olduğu ile ilgili Örnekler üzerinde de durulacak. Bunun yanı sıra Türkiye'den de e, İstanbul'dan e, bir takım belediyelerin görevlileri ve e, temsilcileri orada. Kendi yaptıkları çalışmalarla ilgili bir e, örneklerden bahsedecekler. E, Beykoz Belediyesi, Kartal Belediyesi ve bunun dışında İstaç AŞ. E, İstanbul'un atıklarının büyük bir kısmıyla ilgilenmekte olan İstaç AŞ'den bir uzman gelip e, İstanbul'un organik atığı üzerine ...dilgirendirici bir konuşma yapacak. Hı hı. Tekrar duyuralım 12 Ocak Perşembe günü İstanbul Kadirahis Üniversitesi'nde gerçekleşecek. Herkese açık ve ücretsiz bir konferans olduğunu da tekrar altını çizelim. Evet. Kompostla ilgili bir gün boyunca iyi örnekleri dinleyebileceğiniz... ...ve hem kendi uygulamalarınız hem yerel yönetimlerle olan onlara olabilecek teklifleriniz için... ...aslında önemli bir kaynak olacak tüm bu e, Türkiye çöpünü dönüştürüyor projesi kapsamında e, elde edilen bilgi birikiminin paylaşımı için e, biz orada olacağız. Buğday Derneği olarak biz de sizi 12 Ocak e, perşembe günü Kadiras Üniversitesi'ne beklediğimizi tekrar hatırlatalım. E, kapatmadan önce bir de dinleyicilerimiz hani bu konferansa gelebilecek olabilirler, gelmeyecek olabilirler. Biraz ne düşüyor bu kompost konusunda birkaç fikir e, vererek yavaş yavaş programı kapatalım. Evet. Tabii ki. Ee, Senin de söylediğin gibi ücretsin de herkese konferans olacak. Yani profesyonel olarak bu anlamda çalışmıyorsa bile insanların eğer ilgileri varsa kendi çöplerinin nereye gittiğini, kendi çöplerinin başına ne geldiğiyle ilgili e, gelip orada bu konuyla ilgili bilgi almalarını isteriz. Tabii çok sevindiriz. Ee, bunun dışında söylediğim gibi yani çok büyük örnekli sistemler kurulabilir. Ee, bunlar çok maliyetli sistemler. İnsanların tek başlarına bu şeylerin altından kalkması için değil belediyeler de çok zorlanıyorlar. Fakat Kütük ölçekli sistemlerin yani süt maniyeti ve kütük ölçekli bizim yerinde kompost verdiğimiz sistemlerin yani organik atının sütkü noktada kompost yapılan sistemlerin önemini de çok küçümsememek gerekiyor açıkçası. Çünkü bir anlamda belediyenin üzerindeki masrafları azaltı. Süt işte toplama ihtiyacını ortadan kaldırıyorsun. E bir yandan da doğrudan sütü üretildiği yerde, organik atının üretildiği yerde bir yapmak ve Hani bahçelerde kullanmak e, oldukça faydalı. Ki bizim gördüğümüz örneklerin bir kısmında bu e, küçük ölçekli kompost sistemlerinin olduğu parklarda mutlaka ufak bir sebze işte biraz tavuk, belki 2-3 tane keçi gibi hani insanların haftanın belirleri gününe gitip orada hem sosyalleştiği, e, hem ufak tefek e, sebze üretimi yaptığı ihtiyacının bir kısmını karşıladı ve bunu da kendi organik atıklarını komposta dönüştürerek oradaki bahçelerde kullanarak çok doğal yollarla işte ilerkesiz, ilerkesiz, ilerkesiz, ilerkesiz, ilerkesiz yapabildiği sistemler var. Dolayısıyla eğer bu konuyla ilgileniyorlarsa insanlar, ya benim organik katıklarım acaba ne oluyor, bunlar işte nasıl zarar veriyor doğaya ilgili bir şeyler düşünüyorlarsa, mutlaka ve mutlaka konfor konusuyla ilgili ufak, ufak araştırma yapsınlar. E biz de zaten bu konuda insanlara her türlü bilgiye seve, seve veriyoruz. Ve hani belki 5 aile, 10 aile, belki daha fazla aile bir araya gelip, biz ne yapabiliriz? Biz bu kadar insanız diye sormaya başlasınlar. Bundan sonra zaten ufak ufak adımlar atmaya başlanacaktır ve başarılı örnekler ortaya çıktıkça bunlar diğer insanlar tarafından da partik edilmeye başlayacaktır. Biz Avrupa'da, Amerika'da ya da Türkiye'de olsun yine bu şekilde çalıştık diyorduk. Yani insanlar bir noktadan başlayıp başarılı adımlar aktıktan sonra bununla ilgilenen diğer insanlar mutlaka zaten arkadan takip etmeye başlıyorlar. Hı hı. Dediğin gibi belki ilk adım aslında çöple ilgili bir farkındalık da yaratmak. Neyin çöpe gittiği ve atık olarak tanımlandığından başlayarak bir bakmaya başlarsak çöpümüze aslında çok farklı şekillerde kullanılabilecek atıkların orada hiç kullanılmamak üzere gittiğini görebiliriz. Bununla ilgili bir farkındalığı zaten getirmek onunla ilgili ne yapabilirim sorusunu beraberinde getiriyor. Evet. Şehirlerde belki kullanabileceğimiz yerlerle ilgili nereye gideceğini bilemeyebiliriz ama ufak ufak yine yeşil şermeye başlayan e, kent bostanları... E, ...ya da şehir bahçeleri... E, ...bunlar mesela önemli noktalar olabilir... ...kompostun e, bir araya gelmesi için... Ayrıca bir kompost rehberimiz de var. Bunu da belki yeri gelmişken duyuralım. Buğday Derneği'nin hazırladığı bu proje kapsamında senin de katkılarına bir kompost rehberi var. Bunu da buğday.org üzerinden sipariş etmeniz mümkün. Her ölçekte kompost yapımı ile ilgili çok iyi bilgiler içeren bir rehber. Bunu da duyuralım ve tekrar teşekkür edelim. Hem konuk olduğun hem de bütün bu proje kapsamındaki emeklerin için 12 Ocak'ta hep birlikte görüşmek üzere diyelim. Ben çok teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili bu çalışmalara, bilgilerimiz çalışmalara devam etmek Evet, Buğday Derneği proje danışmanı Emre Ronay'la bugün Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor projesini konuştuk. Programı kapatmadan önce her hafta olduğu gibi sizleri %100 ekolojik pazarlarımıza davet edelim. Bugün Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy, Beylikdüzü ve İzmit'te, pazar günü ise Küçükçekmece ve Kartal'da kurulan %100 ekolojik pazarlarımıza hepinizi bekliyoruz. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe, yayında bana yardımcı olan arkadaşım Ömer Şahin'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.